Allah hepinizi cennete girdirecek amel işlemeyi nasip etsin. Allah hepimizi mağfiret etsin. Allah Hazreti ve Celle bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Aranan salih insanlardan eylesin. Hem bizi hem de neslimizi kardeşler. Evet, bugün dersimiz en son... İlmihal derslerinde gusüle kadar gelip orada kalmıştık ve Serdar kardeşe seni bir gusüle demiştik herhalde. <gülüyor> Biliyorsunuz İlmihal derslerinde baştan sulardan, suların hükmünden e, ibadetlerin önünde yapılması gereken bazı meselelerden <gülüyor> devam ettik ve bugün sıra gusüle geldi. E, Allah Azze ve Celle kitabında Resulü sünnetinde huslün öneminden bahseder. Kardeşlerim bir şey ibadette kayıtlıysa yani bizden isteniyorsa biz bunu ahkamıyla, hükümleriyle fazilet yönüyle, her yönüyle bilmemiz gerekiyor. Doğru mu? Bilinmeyen her şey insana ne yapar? Sıkıntı yapar. Düşünün bugün yaşamış olduğumuz toplumda öyle bidatlar var ki kişi af buyurun zina yapılan bir yerden çıkar hemen bir hamam arar. Sebebi kimi görürse veyahut nereye ayak bastıysa oraların güya ondan hesabı sorulacağı inancına sahiptir. Yani Allah zinaya yaklaşmayın zina etmeyin der o hafife alınmıştır ama Cenabet veyahut cünüp gezme veya halk arasında pis gezme hafife ne yapılmamıştır? Alınmamıştır. Yani bir ahkamı vardır, bir hükmü nedir? Vardır. Cünüklükten kurtulma veyahut hayızlı, loğusalı kadının bu halinden çıkmasında veyahut cumadan önce veyahut bayram namazından önce veyahut e, kafirse bir insan İslam'a girmede gibi alması gereken bir temizlik şeklidir gusül. Nedir? abdestten bir farkı nedir? Abdeste ne yapıyorsun? Görünen yerleri yıkıyorsun. Yani eldi, yüzdü, kafaya, mesdi, Bu <gülüyor> Usülde bir artı daha var. Ne var? Elbiselerin hepsini çıkarıyorsun. Görünmeyen yerleri de ne yapıyorsun? Güzelce yıkıyorsun. Ama e, bunun yıkanmayla ibadetteki kaydının arasındaki fark nedir? Birincisi besmeleyle ve niyetle gusur alıyorsun. Öbüründe bir ne yapıyorsun? Duş. Nereye gidiyorsun? Duş almaya gidiyorsun. Gusur mu oluyor? Değil. Yani niyetle ne yapıyor bu? Ayrılıyor. Gusur, insanın temizliğidir. Dinin senden istediği bir vecibedir. Bunun yerine ne yapılması? Getirilmesi gerekir. Eğer doğru anlaşılmazsa hükümler, toplumda mesela, şu Kur'an'ı cünüplele alınabilir mi? okuyabilir mi? Yani yaşamış olduğumuz toplumda ne elini alabilir, ne okuyabilir, ne mescide girebilir. Doğru mu? Ama Allah Azze ve Celle'nin kitabında böyle bir şey yok. Çünkü müşrikler pisliktir. O kadar diyor suresinde ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından Allah kendisinden razı olsun. Ebu Hüreyre Allah Resulü'nü görünce sallallahu aleyhi ve sellem'i ediyor. Daha sonra gösterip yanına geldiğinde Allah Resulü diyor ki: "Sen neredeydin?" Ben diyor pistim. Yani cünüptüm. Gusletmeden yanınıza gelme kendime yakıştıramadım. Guslettim de geldim deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mümin necis pis olmaz diyor. Neymiş? Mümin necis pis olmaz. Geçen hafta anlattığımız gibi üzerinde pek durmayacağım. Kur'an'a temiz olanlardan başkası dokunamaz ayetinin uzun sebebi ise farklıdır. Ona e, cinlerin ne malum haber getirmediği manasında e, ayete ters olarak inmiştir. Yani Onların sözüne binaen Allah kitabında ona temiz olandan yani Cibril'den başkası leyh-ı ne yapamaz? Dokunamaz ayetini indirmiştir. Evet kardeşlerim guslu gerektiren haller vardır. Bunlardan birincisi uyanıkken veyahut uykudayken iktidam olması. Yani meninin gelmesi kişiyi ne yapar? Gusül almaya sevk eder. Biliyorsunuz bunda da bir ahkam var. Mekke'den, Mekke'nin fethinden önce su sudan dolayıydı. Yani bir insan eşiyle cinsi münasebet yapsa, hani halk arasında tutma deniyor ya, eğer menisi gelmezse, gusül ne yapmazdı? Gerekmezdi. Ama Mekke'nin fethinden sonra bu hüküm değişmiştir. Sünnet kertiyi, sünnet kertiğini geçti mi gusül nedir? Vaciptir. Ama maalesef hala günümüzde fırkayı darleden bir tanesi bu ameli işler. Su gelmedikten sonra gusül gerekmezler. Hangi fırka biliyor musunuz onu? Evet. Şia fırkası hala buna binaen gusül almazlar. Ermeni gelmişse gusül alır. Halbuki Bukhari üstünde gelen rivayette Ayşe annemiz diyor ki Allah kendisine razı olsun. Bir erkek bir kadının dört bacağı arasına çöktüğüme gusül vaciptir. Evet. Su gelse de gelmese de bu hüküm ne olmuştur? Nesk olmuştur. Evet. İnzal olmasa da cimadan dolayı gusül gerekir. Kafir, Müslüman olunca sahabelerden Kays bin Asım'ın kıssasını biliyor musunuz? Kays o zaman müşrik birisi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu mescidin direklerine bağlıyor. Her gün geliyor ne görüyorsun diye soruyor. Dünyanın en pis yüzünü görüyorum diyor. Allah Resulü gidiyor. Her gün soruyor. Bir gün sormadan göğsüne vuruyor. anlamadığım bir şeyler mırıldandı diyor. Sonra ne görüyorsun diye sordu. Vallahi karşıdan gelirken yine dünyanın en çirkin yüzü senin çirkin yüzündü. Ama şimdi dünyanın en güzel yüzü senin yüzün gelmeye başladı deyince Allah Resulü aleyhissalatü hemen kardeşinizi çözün gidin guslettirin gelin diyor. Ve bu da gösteriyor ki bu nas bize nedir? Bu kadar rivayetidir. E, bu da delidir. Bir insan imana girdi mi ne yapması gerekiyormuş? etmesi gerekiyormuş. İsterseniz hadisin devamından aktedeyim. Sonra diyor akrabinde yemeğe oturduk diyor. Biz korkuyla diyor yani yeni iman etmiş kardeşimize bakıyorduk. Çünkü kıtlık zamanıydı diyor. Esire yiyecek getiriyorduk. Ne getirirsek yiyor gözümüze bakıyordu diyor. Yani biz aç kalıyorduk. Yemeğe oturduk diyor. O bir şeyler aldı, almadı, kalktı diyor. Biz şaşırdık diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşinize hayretme diyor, diyor. O sabahleyin kafirdi. Bağırsakları da kafirdi. Şimdi ise mümin diyor. Kafir yedi bağırsakla yer, yine doymaz. müminse tek bağırsakla yer diyor. Demek ki insanın ruhunun değişmesi, yani iman veya küfür ehli her şeyini ne yapıyormuş? Değiştiriyormuş. Allah hepimize hayır versin. Bizi de, neslimizi de imandan ayırmasın kardeşlerim. Yine kardeşlerim, guslun gerektiği haller vardır. Ay hali ve loğasalığın kesilmesinde ne vardır? Kişinin uçledip ibadetlerine başlaması gerekir. Hayızda gün var mıdır? Kaç gün hayız görür de sonra temizlenir? Var mı böyle bir? Evet. He? Evet. Tabii erkek olduğu için sallaması gayet evet. normal. Evet. Yok. Hayızda kadının kendisi bilir. Gün yoktur. Bir kadın bir ayda iki kere de hayız görebilir. Bunu kadın kendisi bilir. Hayız kanıyla ilk derste hatırlayacak olursanız istihade kanı neydi? Farklıydı. Birisi Siyah, kokulu, birisi de neydi? Ee, kırmızı ve kokusuzdur. Eğer siyahsa, kokuluysa bu nedir? Hayız kanıdır. Bu kaç gün geliyorsa o kadın nedir? Hayızlıdır. O kesildikten sonra onun ne yapması? Gusletmesi gerekir dedik. Ne zaman gusleder? Yaksıdan yaksıya değil mi? Yani mesela hayızdan kesildi. Ne zaman? Ne dedik? Bittiği saat neyse kadın bunu bilir. O anda ne yapacak? Yıkanacak ve ibadetlerine kuşledip başlayacaktır. Ama bizim halk arasında yine e, sarmadı herhalde konular. Uyku <gülüyor> <Benim gülüyor> <doğradım. gülüyor> gelince herhalde sarmadı bunu. <gülüyor> Ama e, bizim halk arasında cahilane hani demin de kardeşimiz dedi ya e, secdede köpeğin secde gibi. Bu nedir? İşte halk arasında birini camide gördüğünde, eğer bir erkek çocuğu elini kaldırıyorsa, ha bu dedesinden namazı öğrenmiş derler. Eğer ellerini yere yapıştırıyorsa erkek çocuğu, ha bu ebesinden namazı öğrenmiş derler. Yani güya kadınlar öyle kılarmış gibi. Dinin ahkamını da hep kulaktan duyma öğrendikleri için çoğu insan ne yapamıyor, doğrularla amel edemiyor. Ne zaman hayizden bitmişse o zaman ne yapacak? Uslu diyecek. Loğusalıktansa, kadından, doğumdan sonra birçok parçalar gelir kardeşler. Bunlar duruldu mu, parça kelimesi kesildi mi ki loğusalık bitmiş olur. O da yıkanıp, gusledip ne yapacak? İbadetlerine başlayacaktır. Halk arasında kırk diye gelir, bunun günü yoktur. Bazen iki haftada, bazen on günde, bazen üç haftada bu ne yapabilir? Bitebilir. Kadın bunu ne yapar? Kendi bilir, gün yoktur. İstihaze ise yani hastalık dediğimiz kansa aleyküm, aleyküm, aleyküm var aleyküm selam bu bir hastalık kanıdır. canım nereye istiyorsun? Tamam. Zayıfların yanına oturursan tabi belli olacaksın. Evet. Bu nedir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam <gülüyor> sabahı bir gusülle öğle ile birleştirip bir gusülle yatsıyla akşamı birleştirip bir gusülen kılmasını ben tercih ederim diyerek istihazet yani hastalık kanı gelen bir kadında ne yapacak? Bu şekilde gusülederek ibadetlerini yapacak. Bu da oralarda gereken. Ayrıyeten kardeşlerim Cuma günü Allah Resulü ve Vesselam'dan gelen rivayette ne diyor? Cuma günü gusületmek ergenlik çağı olmuş olan herkese vaciptir diyor. Cuma günleri, bayram günleri Müslüman'ın, gücü yeten Müslüman'ın ne yapması? Gusletmesi gerekir. Evet. Gusülde iki şey vardır dikkat etmemiz gereken. Birincisi niyet. İkincisi de bütün vücudu yıkamak. Allah kendisine razı olsun. Allah Resulü ve Vesselam'ın damadı Ali dediklerimi yazıyor. Önemliyorum. Önemliyorum tamam. Önemliyorum kalıyor. Önemliyorum Benim için önemli. Tamam Allah'a Damadı Ali diyor ki e, gusülde diyor saç diplerim diyor kuru kalacak diye diyor senin için değil. değil. Yani. Saçıma <gülüyor> diyor düşman kesildim diyor. Yani erkekte bir kıl dahi ne yapmayacak? Kuru kalmayacak çünkü çıkmaz diyor. Fakat kadın örgülü ise sacı, onun örgüsünü açmakta nedir? Bir sıkıntı yok. Üç avuç suyu veya dibine dökmesi nedir? Yeterlidir. Fakat hayızda, loğsalıktaysa bu müstesna orada ne yapılacak? Çözülecek. Onun da saçların dibine kadar su ne yapacak? Gidecek. Çünkü ondan yıkanabilmesi için. Bunu anlatabildim mi? Gusülde bütün avret mahalli dahil bütün vücut o olarak ne yapılacak? Yıkanacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl gusle alırdı? Onu öğretelim isterseniz. Birincisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eğer cünüplikten gusle edecekse kardeşlerim, avret mahallini güzelce yıkar, elini toprakla ovar, sonra güzelce yıkardı ki bugün günümüzde sabun var, başka temizlik şeyleri var. Allah Resulü nasıl yapmışsa o şekilde tarif edeyim. Hani olur ya birisi tutar banyoya toprak, çamur getirir, karısıyla dövüşür diye diyorum ben. Sonra üç kere ağzına su verir, aynı abdest alır gibi çıkarır, burna su verir, yüzünü yıkar, kollarını dirseklerine kadar yıkar, sağa son. Kafaya mest geldiği zaman mest etmez, komple olarak yıkar ve çıkarken de ayaklarına su döker. Mescidine gider, ne yapar? Namazını evet. kılar. Allah Resulü Sallallahu ve Selam'ın guslünü Meymuna annemiz, Ayşe annemiz böyle tarif ediyor. Yani Allah Resulü'nün guslü budur. Bir de gusül alma şeklini anlatır sahabeler. Allah Resulü Sallallahu ve 3 avuç su yeterdi diyor. Sahabe diyor ki, benim saçlarım uzun. 12 senden de uzun diyor. Eğer namaz kılmayacaksa, günüplükten guslettiğinde avret mahalli ne Üç avuç su dökerek bütün vücudunu olarak ne yapardı? Çıkardı. Bu da gusuldür. Yani niyet ederek yine gusle niyet ederek ne yapıyor? Gusülü alabilir. Burada kafanızı karışmasın. Bunun detayına fazla girmeyeceğim. Evet günüklükten, gusülde e, karı ve koca ikisi her ikisi bir arada gusül edebildiği gibi ayrı ayrı da ne yapabilir? Yapabilir. Yalnız burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor kardeşlerim. E, Ebu Zerifari, Allah kendisine razı olsun. Bir gün e, bir soru sormak için Allah Resulü'nün yanına geldiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim diyor tenhada dahi olsa çırl çıplak yani alenen soyunup da e, guslederse Allah'tan haya etmez mi diyor? Yani nerede olursa olsun bir perdenin arkasında gusletmeyi ne yapıyor bize dinimiz emrediyor dikkat etmemiz gerekiyor. Ama e, bir insan karı ve koca birlikte aynı banyoya girerek aynı kaptan da bu suyla ne yapabilir? Yapabilir. Bir tek rivayetlerde ki geldiği için söylüyorum. Ayşe annemiz diyor ki ben ne ben ne Allah Resulü asla birbirimizin avret mahallini görmedik diyor. Bu zayıf rivayettir. Amel edilecek bir rivayet değildir. Bir karı koca aynı kaptan veya birlikte banyo yapmasında hiçbir sıkıntı yoktur. Yine kardeşlerim e, gusül her Cuma'dan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gusül aldığı sabittir. Gusül edebilirsiniz. Yine demin de dediğimiz gibi e, istihaze kanı gören bir kadının sabahı bir gusül öğle ile cem yapıp bir gusül, akşamdan yatsıyı cem yapıp bir gusullen kılabilir. Yine hadis-i şeriflerde e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir insanı bayıldıktan sonra ayıldığında, kendine geldiğinde ona guslettirin. Sözünü ne yapıyoruz? Görüyoruz. Ayılan, bayılan bir insana da gusül ne yapılabiliyor? Yaptırılabiliyor. Ve yine Bukhari Müslüm başta olmak üzere bütün hadis kitaplarında görürsünüz. Hadis-i Şerif'te nazardan bahseder nedir nazar bilir misiniz? Bilmiyorum. Nazar insanı mezara, mandayı kasaba gönderir diyor. Hadis-i Ve diyor ki Ali sallallahu aleyhi ve devamında eğer diyor biriniz diyor birine nazar değmişse ona guslet de suyunla bunu abdest aldıralım dediğinde itiraz etmesin, hemen gusletsin diyor. Nazar değenin nazar değilene uygulayacağı neymiş? Ee, sahabenin birisi geliyor, Ey Allah'ın Resulü diyor, babam diyor, ölüm döşeğinde, sekaret içinde. Ne oldu ki diyor, sapasalım? Ey Allah'ın Resulü diyor, babama huş ettiriyorduk diyor, perde arkasından falan da diyor geçti. Aa, ne kadar beyaz tenli? Dedi diyor, babam yıkıldı diyor. Hemen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o sahabeye emrediyor guslettiriyor. Onun suyundan da nazar değilen e, nazara uğrayan insana abdest aldırılıyor. O suyla adam ayağa kalkıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Bunun da ilacı neymiş? Buymuş. Orada ne yapacakmış? kusul burada da ne yapıyormuş? Gerekiyormuş. Evet. Demin de dedik müşrik bir kimseyi def etmekten dolayı da ne gerekiyor? Gusül gerekiyor. Ali geliyor. Allah kendisinden razı olsun. Allah kimseye bu acıyı e, tattırmasın. Babam Ebu Talip öldü. Ne yapayım diyor. Çünkü ayet-i kerimede ne olarak? Müşrik olarak öldüğü tescillenmiş. Git bir yeri def, e, oraya defnet. Sonra da guslet. Gel diyor. Bu da neyi gösteriyor? Demek ki bir cenazeyi veyahut bir müşriği defnetti mi? Gusül gerekiyor. Başka kardeşlerim kim diyor cenazeyi yıkamışsa ne yapsın? Gusül etsin. Taşıyansa abdest alsın diyor. Orada da ne yapıyor? Gusül gerekiyor. Yine kardeşlerim hadis-i şeriflerde bayramlarda ve arife günler dolayı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gusül bize ne yaptı? Emretti diye rivayet gelmektedir. Yine ümre ya da haç için ihrama girmek üzere gusletme Zeyd bin Sabit'ten gelen rivayette Ali sallallahu aleyhi ve selam ihrama girmek için elbiselerini çıkarıp gusletmiştir diye kırmızı da geliyor. Yine Mekke'ye girmek için gusletme İbn Ömer'den gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selam Zu Tuva denilen bir yerde sabahladı. Sonra orada gusledi de sonra da Mekke'ye girerdi diyor. Bunlar da Yapılacak amellerdendir. Şu an benim aklıma gelen bunlar. Sizin aklınıza gelenler varsa tamamdır. Evet. Demek ki gusül gereken neymiş? Birincisi ilk şart. ihtilam ya da cimada insan ne yapması gerekiyor? Gusül etmesi gerekiyor. Evet. Gusül anladık mı? Teybime geçelim mi? Sen biliyorsun değil mi bu ne aldığınca? Kuzetleyeceğim. Yok biliyorsun yani. Demin hani mezilen Meni'yi karıştırmışım. <gülüyor> Onun için demiştim. Yani. Onu Tamam. Şimdi i̇şte, sadece zaman mı? Bu nasıl olarak gelmiştir? El sünnet bunu itikat olarak almıştır. Sadece müslüyi defnettiyse yani babası olur, annesi olur götürüp, Ama kuş defne zaman kuşatacak. Bir... O taşıyan abdest alsın, ipian, o ayrı bir hüküm. Burada, dedim ya başında, meseleyi yakalayın diye, Allah kimseye bu acıyı tattırmasın diye. Yani olabilir, ananız olabilir, babanız olabilir, kardeşiniz olabilir, yakın, ölmüştür. Ne yapacaksınız bunu? ne bu müşrik bırakamazsınız. Götürüp ne yapacaksınız? Gömeceksiniz. Ama gidip kuş edeceksiniz. Cenaze namazı Kılmayacaksın. Evet. Teyemmüm. Tabi bu. Ahmetlerine bakmayla ilgili bir... Bakmayacağım. Bakmayacağım. Oraya... Ha nasıl kefenlemir dersen kefenlemeyi o şekilde yani izah edir. Ama konumuz orada değil. Fakat soruyorsan e, cenazeyi yıkamada kardeşlerim ne dirilde ne ölüde. Ne kadın kadına, ne erkek erkeği avret mahalline ne yapamaz? Bakamaz. Ne erkek erkeğe, ne de kadın kadına çıplak tenden aynı yatakta, arada bir engel olmadan ne yapamaz? Yatamaz. Tek örtü altında. Cenaze yıkamadaysa kişi, yıkayan kişi, sünnet olan, eline bez dolayacak, eti hissetmeyecek şekilde ve kadının avret mahalli göğsüyle ayakları arasıdır, dizleri. Oraya bir bez kefenden parça kesilir, örtülür. Erkeklerden ben çok yıkadığım için. Göbeğinin üstüyle diz kapağı arasına da bez parçası örtülür ve kesinlikle avret mahalline erkeğin olsun, kadının olsun bakılmaz, haramdır. Anlatabildim. Ben şey sorum. İnsanın kendi aletlerine bakması unutkanlara ve... Yok. Sadece tasavvufta kayıttan sonra ben sana cevabını vereyim. Buraya gire sahip gider. Evet. Teyemmüme geçecek olursak Teemmüm'de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diğer peygamberlere verilmeyen beş şeyden bir tanesi bana verildi diyor. Yeryüzü bize ne yapılmıştır kardeşlerim? Temiz kılınmıştır. Toprak da bizim için nedir? Temizleyicidir. Allah hamdolsun ki suyun olmadığı bir yerde toprak bizim için nedir? Yani. Kifayet edicidir. Nasıl kifayet edicidir? Teyemmümün e, yapılış şeklini biliyorsunuz değil mi? Geçen e, Diyanet imamlarından birine sordum. Eski giydiklerden. Hocam bir soru vardı dedim. Teyemmümü bir anlatır mısınız dedim. Aynen bakın yaptığını yapayım. Şöyle etti. Böyle etti, şöyle etti, böyle etti, böyle. Ben baktım, olmadı mı dedi? Oldu mu dedim? Ya bu da mı yanlış şahit? Ya Aynen böyle. Ben dedim ki şöyle, iş bu kadar. Bunlar yok mu dedi? Var mı dedim? Ya şu kitaplar ya hacımdı. mi bu kadar basit. Hatta halk arasında ne derler? İki tabbi niyet mi derler? He öyle derler. Evet. Yere vuruyorsun böyle. Elini silkeliyorsun. Eli bileklere kadar i̇bn Abbas'tan gelen rivayette. Uzun da böyle yapmanız sizin için nedir? Yeterlidir. Yeterlidir. Yeterlidir. Teyemmüm. Efendim? Yani. Teyemmüm. Hepsinin yerine geçeceğiz. Yani husum gereken bir şey var ama su yok. Veyahut su var. Birazdan geleceğim şartlarına. Teyemmüm. Abdest ya da gusül alınacak hallerde suyun olmadığı veya biraz sonra sayacağımız sebeplerden dolayı alınacak şeydir. Hatta bize Allah'ın sağladığı kolaylıklardan nedir? Bir tanesidir. Ne kadar Allah'a hamd etsek azdır kardeşlerim. Teyemmüm Allah'ın bize nedir? Bir kolaylığıdır. Maide 6 ve Nisa 43. ayetlerde Rabbimiz eğer hasta ve yolculukta iseniz yahut içinizden biri ayak yolundan gelmişse, yahut kadınlara yaklaşmışsanız, yahut da su bulamamışsanız diye ne yapıyor? Devam eden ayette suyun bizim için bir temizlik aracı olduğu gibi toprağında bizim için bir temizlik aracı olduğunu ne yapmıştır? Rabbimiz bildirmiştir. Evet. Ee, yine bir gün Ömer'le Ammar, Allah kendilerinden razı olsun, hükmü bilmiyorlar. Buhari Müslim başta olmak üzere nakleder bu rivayeti. Bir gün yolculuktan gelirken su bulamıyorlar bu kardeşler. İkisi de hayvanların yerde yuvarlandığı gibi toprakta yuvarlanarak yani suyla abdest alır gibi abdest aldıklarını anlatıyorlar. Aynen demin o kıldırgacı şeyin e, hocanın dediği gibi işte elleri, ayakları falan komple topraklan yıkama yoluna gidiyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelmeden önce de vakit içinde suya ulaşıyorlar. Sahabenin birisi namazı iade ediyor birisi etmiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelip bunu anlattıklarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tebessüm ediyor. Diyor ki sizin şöyle yapmanız Yeterliydi diyor. Sonra namazı hangisinin eftal olduğuna gelince sana iki ecez diyor Ammar'a. Ömer'e diyor ki sen askın yazmışsın. Yani teyemmümle yapmışsanız bir ibadet, suya kavuştuysanız yani teyemmüm bozulduysa artık suyun hükmü var sizin o yaptığınız ibadeti tekrarlamanıza hiçbir gerek neymiş? Yokmuş. Ama hükmü bilmeden İkinliği tekrar kıldığı için Ammar, Allah için ne diyor? Sana da iki ecir var. Yani sağlama almışsın. Ama Ömer'e de ne diyor? Sen doğru yapmışsın diyor. Ona tekrar kıl. Ne yapmıyor? Demiyor. Teğmüm nasıl yapılıyormuş? Yere vuruluyor. Herkes yapsın bak kendini Yani iki insana çok faydası var. Yere iki kere ver. Yeni şöyle vurur. Böyle toprağa silkin, bileklere ve buraya. Bu kadar. Bunu yapacağımız ortamda toprak olması gerekiyor. Alimler en nihayetinde insan da topraktandır diyerek en son hiç kımırdayamayan, kalkamayan hastaların duvara değmeyeni de kendi vücudundan alabileceklerini söylemişlerdir. Tuğlayla, toprakla, toprak temizleyicidir. Aynı şekilde. Evet, bunu siz daha iyi birisiniz. Evet. Şimdi meşhur bir rivayet var. Hani yarım doktor candan, yarım hoca dinden eder sözünün aslında altında yatan bir hadis-i şeriftir kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün seferdeyken bir yere işi icabı gidiyor. Bu arada sahabenin bir tanesinin kafası yanıyor. Akabinde ihtilam olur. Namazın vakti geliyor. Bana ruhsat yok mu diyor. Herkes diyor ki yok sen gusleteceksin. Adam guslet diyor, kafasının yarığına su gidiyor ve ölüyor. Ali Vesselam geldiğinde olay kendisine arz edilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu öldürdüler. Onu öldürdüler. Allah da onları öldürsün diyor. Cahilliğin şifası sormaktır. Sorsalardı ya yara olan yere bir bez koyar geri yanı yıkarlardı oranın mest olması nedir? Yeterlidir. Diyor. Şimdi buradaki bedduayı yanlış anlamayın. Bazı şialı adamım buradan tutuyor. Bak peygamber de bed beddua etmiştir diye. Hayır. Allah Resulü'nün ve vesselamın meselenin önemine binayen söylediği bir sözdür. Asabına ayrıyeten hasreten bir duası vardır. Allah'ım ben de Adem oğullarından bir Adem'im. Onların kızdığı gibi ben de kızar. Onların beddua ettiği gibi ben de beddua ederim. Benimkini onlar için ne yap? Hayra çevir diye ne yapmıştır? Dua etmiştir. Bu baptan almamız gerekiyor. Buradaki ise meselenin kıyamete kadar önemidir. Yani hemen herkes bir şey bilerek o konunun fetvasına ne yapmayacak? Gitmeyecek. Bir bilene gidip soracak. Yoksa adam öldü işte. Onun hesabını ne yapamaz? Veremez burada da demek ki gusül edecek bir insanın yarası varsa ne yapması gerekiyormuş? Orayı sarması, diğer yerleri yıkaması gerekiyormuş. Veyahut Ebuzer geliyor, Rebeze'den. Ey Allah'ın Resulü diyor, burada diyor su çok az. Acı bir su çıkıyor. Az bir suları var. Ancak içme sularına yetiyor. Yani gusül etsek bize su kalmayacak. Ben de cünübüm. Hatta iki haftada namaz kılmadım diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam git diyor. Guslet gel. Ben gittim. Siyahi diyor bir bedevi bana diyor bez tuttu. Ben guslettim. Üzerimden sular diyor. Akarak yanına geldim. Git orada on yılda kalsan toprak sana nedir? Kafidir dedi. Ve ben gittim diyor. Rebeziye. Bu da gösteriyor ki her şey var. Ama içme suyu yok. Yani çok az Burada toprak senin için neymiş? Temizleyici. Yine Zilhlatel savaşında Amr bir suvarinin başında emir olarak gidiyor. Soğuk bir havada ihtilam oluyor ve teyemmüm ederek orduya namaz kıldırıyor. Sahabe geliyor, Amr'ı yapıyor? şikayet ediyor. Amr bize cenabet olduğu halde namaz kıldırdı. Allah Resulü soruyor Ali sallallahu aleyhi ve sellem. Evet böyle mi yaptın? Allah'ın Resulü diyor, hava çok soğuktu. Ben de ihtilam oldum. Eğer husletseydim, ölmekten korktum. Allah demiyor mu kitabında kendinize zulmetmeyin? Ben de diyor, teyemmüm ettim. Namaz kıldırdım diyor. Aleyhissalatü Vesselam o kadar diyor, güldü ki diyor, ta azı işlerini gördük diyor. Bu da neyi gösteriyor? Su var, her şey var ama hava çok soğuk. Orada ne yapabiliyormuş? Teyemmüm edebiliyor. Yine Bukhari'nin naklettiği rivayette sabah namazı kılınacak, sahabe köşede oturuyor. Yani namaz çıktı, çıkacak böyle. Allah Resulü ki, sen niye namaz kılmıyorsun? Müslüman değil misin? E Allah'ın Resulü ben cünibim. İsim dedi, toprak temizleyicidir. Ve hemen o ne yapıyor? Teyemme diyor, namaz kılır. Akabinde diyor, biz diyor bir kadına rastladık, kırbaları su doluydu diyor. Allah Resulü diyor onun kırbalarını istedi. Hemen diyor bir kazan getirildi. Mübarek ellerini koydu. Su döküldü. Ve diyor bir şeyler mırıldandı. O mübarek parmaklarından sular fışkırmaya başladı diyor. Ve hepimiz diyor oradan ne yaptık? Sularımızı doldurduk. dedenler diyor gusletti. Suyu dolduranlar suyunu doldurdu. Hayvanlarını sulayanlar suladı. Allah Resulü'nün eli hala duruyordu diyor. En son insan işi bittiğinde diyor o da ellerini ne yaptı? Çekti diyor. Bu da peygamberimizin mucizelerindendir. Ama anlatmak istediğim nokta demek ki namaz çıkmak üzere su yok. Sen ne yapabiliyorsun? Teyemmüm edebiliyorsun. Başka yine hasta insan ne yapabiliyor? Teyemmüm edebiliyor. Başka teyemmümde ne var? Suyu bulamadığında herkes zaten teyemmüm ediyor. Başka? hava soğukken. Gidiyor, soğuk. Yara üzerinde, duvar üzerinde. Evet, buralarda teyemmüm olur. <gülüyor> <odur>. Teyemmümü ne bozar? <gülüyor> <gülüyor> hani derler ya ilim geldi. <gülüyor> evet. Hatta o da Evet, suyu Teyemmümü. Teyemmüm nedir? Bir ruhsattır. Neyin ruhsatıdır? Su olmadığı zaman Allah'ın bize temiz kıldığı bir şeydir. O olmayan oldu mu onun hükmü ne yapıyor? Olay budur. Evet. Allah hepimize hayır versin. Teyemmümün halini anladık mı? Yere vuruyoruz. Hocam kişi mi? Davama girebilir mi? Termometrekten termometre. Şimdi namaz mı kılacak? İyi ee, İbn Ömer diyor ki biz mescitte yatardık. Hatta cünüp olurduk. Orada yer içerdik diyor. Gider gusletir, gelir safa katılırızdır. Cünüplüğün bir sakıncası iki namaz arasında yoktur. Ama namazı geçirmemek şartıyla insan muhakkak insandır. Muhakkak guslu gerektiren bir hal insan olması hasabıyla başına gelecektir. Onun yemesinde, içmesinde, hareket etmesinde hiçbir sakınca yoktur. Sadece namaz kılamaz, Kabe'yi tavaf edemez. Sadece namaz kılamaz, Kabe'yi tavaf edemez. Onun dışında her şeyi yapabilir. Ki oruç patlarına bakarsanız Bukhari Müslüm başta olmak üzere kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cünüplükten dolayı diyor e, sabahlar kalktıktan sonra gusleder diyor. Yani cünüp olarak sabahlar cünüplükten dolayı gusleder diyor. Yani bunda bir sıkıntı nedir? Yoktur. Onun için sadece cünüplük bunlara nedir? Manidir. Evet. Burayı anladık mı? Sırası Tabi geçmemesi lazım. Oruç tutamıyor mu Cünüp olarakıyım. Yani o iki namaz arası hem oruç hem cünüp olarak mı? Çok zor. Çünkü beş vakit namazın üçü geçiyor arada. Çok zor. Ama namaz kılmayıp da oruç tutuyorsa tabi. Onda bir sıkıntı yok. Evet. Hayız ve nifasa dair hükümlere kısaca değinecek olursak kardeşlerim hayız biliyorsunuz mükellef olmanın iki şartı vardır. Erkeklerde akıl bali olacak, sağını sonunu ayırt edecek, bulağı erecek yani ihtilam olma diyoruz. Kadınlarda da nedir? Hayız olmuşsa bulağı nedir? Erme onların mükellef olma yaşıdır. Bunlar dini hükümler olduğu için bir baba olarak, bir mükellef olarak bizim de bunları çok iyi ne yapmamız bilmemiz gerekiyor. Evet. Çünkü bunların nedir? Hükümleri vardır. Ay ve loğusalık dolayısıyla haram olan şeyler vardır. Nedir bunlar? Ay halinde olan bir kadınla, loğusu olan bir kadınla asla karı koca ilişkisi ne yapılamaz? Yapılamaz. Bu dine nedir? Haramdır. Bunun hükümlerini bilmezsen o zaman birçok neler var? Sıkıntılar doğar. Onun için basit demeyip es geçmeyeceğimiz nelerdir? Meselelerdir. Ay halinde kadından cinsi münasebet nedir? Haramdır. Doğusa olan bir kadından cinsi münasebet nedir? Dinimizce haram kılınmıştır. Onun için hayırlı ve e, loğusal olan bir kadından cinsi münasebetle Müslümanın uzak durması gerekir. Ay hali ve loğusu olan kadın e, oruç ne yapamaz? Tutamaz ama şia ise tutar. Mustafa İslamoğlu gibi şialar ne yapıyor? E, dini bilgisi kıt olan insanların çok rahatlıkla ne yapıyor? İtikadlarıyla oynayıp ifsat edebiliyorlar. Maalesef Allah onları şerlerinden korusun. Dinimizde hayırlı olan loğusu e, olan birisi nedir? Namaz kılamaz. Oruç ne yapamaz? Tutamaz. Ama daha sonra orucu ne yapar? Kaza eder. Namazdan sorumlu olmaz. Evet. Allah hepimize hayır versin. Kadınların bu halinde ne yapma bilmemiz gerekiyor. Evet. Ki ayeti kerimede de Bakara 222'de kardeşlerim sana ay halinden sorarlar. O bir ezadır. Onun için ay halindeyken kadınlardan ne yapın? Ayrı durun. Temizlenince onlara döl yolundan yani çocuk gelen yoldan yaklaşındır. Maalesef bu ayet kelimenin şeyinde, tercümesinde şialar yine aşırı gitmişlerdir. Bu kadınlar sizin ayet-i kerimesinde. Dübürden yaklaşabilirsiniz diye de ne yapmışlardır fetva vermişlerdir ters yoldan ki Allah muhafaza dinimizde gelen birçok rivayet vardır. Kim kadına ters yoldan yani e, çocuk gelmeyen yerden yaklaşırsa kafirdir. Muhammed'e indirilene isyan etmiştir. Muhammed dininden ayrı bir millet üzerine ölür diye çok kesin naslar vardır. Allah Müslümanları böyle pislikten verin buyursun. Evet. Maalesef e, Fırkayı iddialerinde bunlar vardır. Ay hali olan hanımlar ilişki kuranın hükmüne gelince helal olduğuna inanırsa kafir ve mürtet olur. Yani hayızlı bir kadınla cinsi münasebette bulunmak helaldir derse Allah'ın indirdiğini ne yapıyor? Ters düz etme, inkar etme yoluna gittiği için ne yapar? kafir ve aynı zamanda mürtet durumuna düşer. Eğer bu şeyin helal olmadığını e, binerek, unutarak yaparsa, o da ne yapacaktır? Tevbe edecektir, kefarette bulunacaktır. Bir ya da yarım diner sadaka verecektir. Evet. Allah böyle şeyi bilerek, bilmeyerek, sapanlardan bizi de, neslimizi de korusun arkadaşlar Bu önemlidir bakın hüküm yönünde en önemli meselelerden bir tanesidir. Belki ben kısaca geçiyorum ama ahiretimizi karartabilecek meselelerden bir tanesidir. İstihaze ise o da ay hali ve loğuzsalık halleri dışında ya da onlara bağlı olarak bazen gelen kandır. Böyle bir şeyde kadın ne yapacak? Ee, kana ayırt ettiğinde sabahı bir gusülle Öğleyle nikimde birleştirip bir gusulle, yatsıyla akşamı birleştirip bir gusülle ne yapacak? Kılacaktır. O da din, yani dini vecibelerini bırakmasında onun için hiçbir sıkıntı nedir? Yani dini vecibelerini bırakmayacak ve yerine ne yapacak? Getirecek. İstihaza kanı diğer loğusalık veya hayız kanı gibi nedir? Değildir. İbadetlerini onda ne yapacak? Yapacak. Hatta sahade kadınlarından bir tanesi yedi sene bu hastalığa müptela oluyor. Biz namaz kılarken onun altına leyan koyar evet. Düşünün. O kadar kadının ezası büyütmüş. Allah böyle hastalığı olanlara acil şifa edersin Evet. Geldik namaza. Buraya kadar abdestten usulden, teyemmümden hayızdan, mitastan soru soran var mı? Peygamber. özellikleri var mı? Sadece içle olması yeterli mi yoksa bunun biraz e, ilk derste anlattık. İlk e, ilk derste suyun üç özelliği vardır. Evet. Dikkat edilmesi gereken abdest ya da gusül alacağı 1 rengi, 2 tadı, 3 görünüş. Bunlar değişmeyecek. Eğer kokusu, rengi ve görünüşü değişmişse o suyla ne gusül ne de abdest alınmaz. Evet, evet, evet. İki. İkincisi, teyannüme te -te niyet ederken normal gusül abdesti suyla aldığımız abdest ettiğimiz niyeti diyoruz? Niyet zaten kalbi bir olaydır. Ben e, teyemmüm -te edeceğimde kalben zaten suyu bulamadığım için kalben niyetim eder. Bismillahirrahmanirrahim. Kalben. Üçüncüsü, teyannümde, te teyannümde Bunca ki ne şeyler, aklılar bir eder. Doğrular temizleniyor. O namaza engel teşkil eder. Temimi almışsan yeterlidir. Teşkilat, su gelene kadar saymış mı? Temimi almışsan yeterlidir. Tamam. Suyu bulduğunda gereken neyse yaparsın. Başka? anlıyor. Allah Resulü'nün An İsteme Tıvı İsteme. Kadından kan geldiği için batıyor. <gülüyor> Tabi elbisesi de vücudunda. Temizlenmesi gerekiyor. Ama her namaz için temizlense bu kadına eziyettir, eza olacağı için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki namazı birleştirip bir gusülde kılmasını tavsiye ediyor. Benim tercihim böyledir. Diyor. Yani burada kadına eza olmasın tipinde Kolaylık olsun. Başka? Şimdi bir şey dedim bana birader bir kişinin bir kişiye el edememesi ölüde olsun hastalıktı olsun. Hastalıkta demedim ben ölüyü yıkarken dedim ama hastalık içinde geçerlidir. Avret mahaline bakamaz. Haramdır. Temizlik yapacağım. Ben kameradan şeyden sonra söylerim sana. Başka? Sen de unutma. Başka? cümle için yani temizlenmek için Allah'ın guşulak testine, işinizi senin az önce tarif ettiğinizde dört başı mamu deniyor ya halk arasında. Te i̇şte kısa yoldan işte ağıza burnaya yıkamayın olduğu zaman bununla namazınlar gibi. Zaten guşul e, bafllarında gelen rivayetlerde ben ikisini de anlattığımı zannediyorum. Allah Resulunü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılacağı zaman guşul aldığında kardeşlerim avret mahalini güzelce yıkadıktan sonra Aynı namaz abdesti gibi abdest alır, kafaya bestetmeye etmeye gelince mest etmez, kol bile bütün vücudunu yıkar, namaza çıkardı. Bu namaz için. Onun dışındaki sadece gusül giderir. namaz Öbürü sadece cenabetten çıkarır, gusül getirir, namaz kılamaz. Abdest alırken avret mu? Kim e, abdesti alırken anlattık. Abdest bozuculardan birisi de çıplak elle avret mahaline kim dokanmışsa onun e, abdesti bozulmuştur. Başka? Usta derken ovalama gerektiğini çıplır mı? Bütün vücudu ovarak olarak çıkardı. Yani kuru yer kalmasın diye. Avret mahalli bile aynı... Yok. Onu ilk başta yapıyor. Başka? şimdi Iyi, yok, mu yani? yok. Kadın bunu kendi bilir. Yok. Kendi bilir. Var ama zayıf olarak gelen. Kadın bunu kendi bilir. Sınırlama yok. 10 günde de olabilir. 15 günde de olabilir. Evet. Bir dahaki hafta inşallah namaz bölümüne girelim. Ee, bugün başlarsak yarım kalır. Ya da ben biraz uzatırım, sizi sıkarım. Ben sizi sıkmak istemiyorum. Evet, sevdiğiniz duayı yapayım. Subhaneke, Allahu ve hamdike. Eşheden la ilahe illa ente. Estağfuruke ve tuzulü. Velhamdülillahi Rabbil